Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala, ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hazreti Mehdi'nin çıkışı ile ilgili alametleri sayıyorduk. Çıkmasından önce. Cemalku'de edecek önemli hadisleri anlatıyorduk. Ondan sonra e, Melhame-i Kübra Büyük savaş, Armageddon denilen savaş patlayacak. Hz. Mehdi'nin e, zuhurundan sonra ve hilafetin Beyt-i Maktis'e e, inişinden sonra olacak. Melhame-i Kübra inşallah e, önümüzdeki derste e, yani işte Ramazan-ı Şerif'ten önceki ee, dersimizde, son dersimizde Perşembe akşamı haftaya inşallah şimdi yatsı biraz geçe gittiği için artık 9.30 yapılıyor, 21.30'da inşallah önümüzdeki hafta onu da o dersi de itibam ederiz. Hazreti Ali radıyallahu teala Efendimiz şöyle anlatmıştır Hazreti Mehdi ile ilgili rivadetler birçoğu Hazreti Ali Efendimiz'den Abdullah bin Mesud Allah'tan e, mervidir. Diğer tabi birçok sahabeden ve tabiinden e, rivatler yer almaktadır. Kıyamet yaklaştığı zaman insanların kalpleri ölecek. Yani şu anda da durum odur. E, kalpleri ölecek ne demek? Ruhları ölecek. İman nurları sönecek. Nasıl ki bir hastalık sebebiyle beden ölüyor. İşte kanserdendir, koronadandır, ciğer, ciğerdendir, i̇şte çoklu organ yetmezliğindendir. Nasıl ki e, beden ölüyor, kalp de öyle ölecek. Kalplerin ölmesi demek iman nurun sönmesi. Dünyadaki insanların, hatta Müslümanların dahi çok bozulması anlamına geliyor. O zaman... Şiddetli açlık baş gösterecek, katliamlar baş gösterecek, soykırımlar, insanlar birbirini asacak kesecek. Büyük fitneler, kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar, ve musibetler, gökten yerden afatlar, afetler, belalar ardarda arda gelecek yani peş peşe. Emri bil maruf ve neye ankar terk edilecek. Emri bil maruf iyiliği emretmek. Birine namaz kılmayı tavsiye etmek, teşvik etmek. Birine orucu tavsiye etmek. Efendim, zekatı, haccı öğretmek, tavsiye etmek. Kötülükten ne etmek demek? İşte içki içen birine, kumar oynayan birine, zinaden birine, faiz yiyen birine onun haramiyetini, yasaklığını, azabını, şiddetini anlatarak men etmeye çalışmak. Bunlar terk edilecek. Şu zamanda hemen hemen ee, yani Hepten iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek terk edildi diyemeyiz tümden ama genel manada işte sohbet edenler, vaaz nasihat edenler var. Ama özel manada hemen hemen insanların birbirine iyiliği emrettikleri, kötülükten ne ettikleri rastlanmayacak zamana geldik yani. Yabılsa da hemen öbürü sen benle karışıyorsun, özel hayatım seninle ne alakadır ediyor bilmem ne. Bir çıkışlar çıkışmalar oluyor. Hadi onlar haklı çıkıyor. Ondan sonra birine bir şey diyen mesul oluyor. Hatta bazen yargılanıyor, ceza alıyor, hapis yatıyor falan. Bu zamandayız şu anda yani. İşte o zaman allah Teala öldürülmüş sünnetleri, terk edilmiş e, sünnetleri hiyat etmek için, diriltmek için Muhammed İbni adında Mehdi'yi gönderecek. Mehdi sıfatıdır. Adı Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah'tır. Onunla ölmüş sünnetleri diriltecek. Onun adaleti sayesinde, bereketi sayesinde müminlerin kalpleri ferahlanacak. Dünyada müminler az var. Ama o müminler sevinecekler. Acemlerden bazı fırkalar yani Acemler işte Fars milletinden, Türk milletinden yani hepsi değil. Bazı fırkalar. Araplardan da bir takım kabile. Arapların da hepsi değil. Araplarda mesela kelp kabinesi Şüfiyani tutacak. Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Onlar Hazreti Mehdi'ye ülfet gösterecekler. Ve onunla yakınlık kesbedecekler. Ve ona yardım ve destek verecekler. allah Teala bizlerin de zürriyetlerinden torunlarımızın torunlarından artık ne zaman çıkacaksa o günlere kavuşacaklar olursa onları Hazreti Mehdi'ye Ali Rıdvan ülfet gösteren, onu teyit eden bahtiyar kullarından eylesin. Amin. 22. madde Hazreti Mehdi'nin yani çıkışından önceki durumları anladı. Kalpler ölmüş, katliamlar, şiddetler, açlıklar, kıtlıklar, fitneler, belalar yağıyor, iyiliği emreden yok, nereden yok, Kimse kimseye Allah için bir şey anlatan yok. E tam o zaman da değiliz ama o zamana doğru gidiş göstergeleri mevcut. Bu da onun çıkışından önceki en büyük alametler. Yine Hazreti Mehdi'nin Aleyhisselam çıkışından önce bütün haramların helal görüleceği bir fitne kopacak. Şimdi o kadar değil. Yine zina'yı haram bilenler var, içkiyi haram diyen, içkiyi haram diyenler var. Faize. Haram diyenler var yani Müslümanların ekseriyeti. Tabi bazıları Müslüman geçiniyorlar fakat e, amel bakımından haram işliyorlar anlamında konuşmuyorum. Ama onun yolunu buluyor. Ona bile şer'ye tertipliyor. işte efendim o şöyle bu böyle haramların mubah ve helal addedilmesine gayret gösterenler e, özellikle bazı ilahiyat e, hocaları, imam hocalarından hepsi değil tabi. Bazıları veya dışarıdan işte yok akademisyen yok yazar çizer tayfasından e, haramlara helal gözüyle bakanlar var. Ama bu şu anda tabi e, genel bir kabul görmüyor elhamdülillah. Müslümanlar Müslümanım diyenleri diyeyim çünkü o haramı helal gören zaten Müslüman değil de. Müslümanım diyenlerin e, ekseriyeti elhamdülillah şu anda haramı haram helal helal biliyoruz. Ee, günahlarımız varsa da haram işleyenlerimiz varsa da büyük kebahet günahları olanlarımız da varsa da yine de e, itikadı muhafaza ediyoruz. En azından el-i sünnet üzere e, helala helal harama haram kabul ediyoruz mesela ama Hazreti Medya'nın çıkışından önce bütün haramların helal görüleceği bir fitne kopacak. Sonra o yeryüzünün en hayırlısı olarak evinde otururken yani yeryüzünün o gün dünya üzerinde, İsa Aleyhisselam tabi daha inmemiş gökte, o gün dünya üzerinde en hayırlı insan kimdir? Solursa Hazreti Mehdi'dir. Ondan hayırlısı yok. Ve o evinde otururken ne demek? Yani böyle bir çaba harcamıyor, böyle bir gruplaşma yapmıyor, toplantı yapmıyor. Yani bir hani e, biat almak için veya halifeli ilan etmek için hiçbir gayreti çalışması yok. E çünkü zaten kendi de Mehdi olacağını e, bilmiyor ki Allah Teala onu bir gecede e, hilafete Allah'ın halifeliği makamına e, ehil kılacak. Yuslahu'llahu el-mehdiye minna yuslahu'hu'llahu fi ile buyuruyor hadis şerifte. Bir gecede onu yoluna yani bu hilafet işine e, ehil yapacak Mevla bir gecede. Yani Kesbiyle, dağliyle, müdahalesiyle böyle bir şey yok. Şimdi adam işte efendim sağa gidiyor, sola gidiyor, onunla görüşüyor, bununla görüşüyor. İşte efendim bir altyapı yapıyor. Kendisine destekçiler arıyor. İşte bazı bir yerlerden para buluyor. Kimileri onu efendim fonluyor. O da birilerine para dağıtıyor. Yani başa geçeyim, şuranın başına geçeyim, buranın başına geçeyim. Böyle bir şey yok. O sırf allah Teala'nın takdiriyle e, tedbiriyle, yönetimiyle bu e, makam kendisine verilecek. O e, otururken oturduğu yerde e, yeryüzünün halifeliği ona e, ikram edilecek. 23. maddede onun zamanında yeryüzü sütunlar gibi büyük altın madenlerini dışarı çıkaracak. Bu tabi artık Azri Mehdi'nin çıkması çok yaklaşmış olduğu bir dönem Abdullah'ın Mes'ud radıyallahu teala buyuruyor gerçekten bu din tamamlanmıştır Allah'ın dini İslam tamamlanmış ve dahatçında bugün sizin dininizi kemale erdirdim ahdine azil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın e, dinin tamamlandığı bildirilmiş fakat sonunda yine noksanlaşacak yani dünyanın sonuna doğru kıyamete yaklaştığında noksanlaşacak demek ee, işte amel edenler azalacak. Ondan sonra şeriat hükümleri tatbik edilmeyecek. E şimdi de edilmiyor ekseriyetle. Ondan sonra işte helallar haram sayılacak, haramlar helal sayılacak. Yani dini değiştirenler olacak, bozanlar olacak. E zaten bidat fırkaları görüyorsunuz. 72 dalalet fırkası şu anda da mevcut. Uzantıları mevcut. E bu böyle gidiyor işte zaten. Noksanlığa doğru gidiyor. Bunun da emaresi yani alametleri rahimler kesilecek. Yani akraba ilişkileri kesilecek. Şu anda mesela eskiye göre 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye bakarsanız çok daha ziyaretleşme var. Efendim birbirini arayıp sorma var, kollama var, destekleme var. Şu anda insanlar hemen hemen birbirinin derdine düşmüşler. Ee, şey kendi dertlerine düşmüşler, çocuk çocukların derdine düşmüşler. Kendi geçim eee telaşeleri başını sarmış ve bu sebeple e, ne yapamıyorlar? Efendim teyzesini, yok halasıdır, dayısıdır, amcasıdır, dedesidir, nenesidir veya büyük dayısıdır. Öyle kimin kimsenin büyük dayısı da yaşıyor. Büyük dayısı. bunlar hepsi en yakın akraba, en yakın ya millet anne babasını arayıp sormadığı zamana geldik ya. İşte bu en büyük alametdir Ama bu tabii şu anda da elhamdülillah ki e, tamamlanmamış. E, onun için hala birbirini arayanlar, soranlar, e, sılah-ı rahim yapanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ama o zaman tümden kesilecek. Haksız yollarla mallar edinilecek. Bu şimdi de çok var. Haksız kazanç elde edilmek torpille bilmem neyle efendim e, birinin yakını diye hamili kart efendim yakınımdır kartını aldığı için böyle e, maalesef çok haksız kazançlar elde ediniliyor bu tabi zirveye ulaşacak yani şu anda yine alının teriyle helalından hakkıyla çalışıp kazananlar çok ama o zaman tamamen haksız kazançlar e, zor edecek kanlar dökülecek yani çok kan dökülecek. Öyle şu andaki gibi değil. Şu anda dünyanın bazı coğrafyalarında falan dökülecek ama bütün dünyayı ilgilendiren şekilde katliamlar olacak. Ee, karabet sahibi biri akrabasından bir şey istediği halde ona bir şey verilmeyecek. Şimdi mesela yine e, bir insanın dayısı ondan bir şeyse veya yeğeni dayısından istese veya teyzesi efendim e, birinden istese verilmeyecek veya sen halandan istesen misal yani bu gibi akrabalık ilişkilerinde yine bir şey hepsi vermez veremez ama bazılarında veren olur o zaman hiç kim kimden ne istese bir şey verilmeyecek bir dilenci ne kadar dolaşsa elini açmış dolaşıyor dolaşıyor, dolaşıyor. kimse eline bir şey koymayacak bunlar büyük alametler işte tam o sırada yani bu dediğimiz alametler e, doruk noktasına ulaştığı günlerde yeryüzünden inek gibi bir ses çıkacak inek nasıl bağırıyor İnek sesi gibi bir ses çıkıyor ama yeryüzünden. Nerede ki yeryüzünden? Sizin köyde değil, bizim Beykoz'da değil. Bütün yeryüzü, yani yeryüzü bir e, tabaka olarak, katman olarak yeryüzünden. Çünkü kudretten çıkıyor bu ses. Allah-u Teala'nın halkıyla, icadıyla. Onun için her tarafa eşit. Bu ses her tarafta eşit. Duyulacak. Her insan zannedecek ki ses nereden geliyor? Ben zannedeceğim bizim bahçeden. Sen zannedeceksin senin evinin önünde. Halbuki yeryüzünün tamamından küre i tümünden o inek sesi çıkıyor. Allah Allah. Bu da neyin alameti? Bunlar olmadan Hazreti Mehdi bekleme yani. Ha. İnsanlar bu haldeyken yani şaşkın vaziyette hani mesela bazı kere bir bir ses efendim e, zuhur eder. Herkes nereden geliyor bu ses ya? Ne oldu acaba falan? Trafomu e, patladı, koframı attı bilmem Efendim, hangi cihaz bilmem ne? Bu öyle değil. Bütün dünya yani kıtalar aradaki okyanuslar ya, aşırı kıtalar ya. Bütün topraklar Allah Bir anda nasıl semada bir şey oldu vakitte bütün dünyayı ilgilendiren güneş tutulması, ay tutulması veyahut da bir olay oluyor mesela. Burada dünyanın tümünü ilgilendiren bir olay olacak. Hı hı. Ama o kadar e, net bir ses geliyor ki herkes yani hani şunu demek istiyorum. Mesela merkez üstü nereye diyorsun? Şimdi merkez üstü efendim Filipinler ondan sonra bize de ne kadar ise oradan oraya az bir ses geliyor. Öyle değil. Merkez üstü yeryüzünün tamamı. Onun için herkes kendisine en yakın yerden geliyor sanacak. İnsanlar bu şeyin sesin telaşesine düşmüş yani ne, ne oluyor acaba neyin belirtisi bu şimdi değil mi peşine bir şey gelir bu sesin peşinde bir olay olma alameti birden yeryüzü altın ve gümüş madenlerinden oluşan ciğer parelerini dışarı atacak yani nasıl biliyor musun altın madenleri gümüş madenleri toprakların altı dolu çıkartmak ne kadar zor biliyorsunuz hatta mesela yerli e, şirketler bile çıkaracak teknolojiye sahip değiller yurt dışından şuradan buradan şirketler geliyor biliyorsunuz madenleri çıkartma Türkiye'de yani e, o kadar şey ister alete devat ister mesela ister adam ister. Böyle değil bu toprağın altındaki bütün madenlerden altınlar böyle direk gibi fışkırıyor. Gümüşler pat pat pat atılıyor. O kadar altın, gümüş ortalığa saçılacak ki, yeryüzü onlarla dolacak ki, artık ne altın bir şey yarayacak, ne gümüş bir şey yarayacak, hiçbir faydası olmayacak. Çünkü o kadar bolluk olursa, altın, gümüş o kadar çok olursa, şimdi niye değerli az olduğunda, o kadar bol olursa bir istifade kalmıyor. ve şimdi adam altın, gümüş yenmez, senden ekmek istiyor veya sen ondan karpuz üstüne bir ondan hıyar istiyor. E tamam da niye versin sana? E sen para veriyorsun da o veriyor sana. Sen de ondan aldığın parayla sen de başka bir ihtiyacını alıyorsun. Takas tukas. Ama orada ne var? E şimdi adam zaten altın gümüş bende de var. O diyor bende de var. E hepsinde bolca olunca herkesin evi, köyü efendim putrak gibi altın gümüş madenleri dışarı fırlayınca e esas para olarak yaratılan iki maden var, altınla gümüş. Ya e Bunlar bollaşınca ki, kimse sana altın veriyorsun diye ekmek niye versin? Çünkü neden? E bende de var. İstemediğin kadar. Bu da çok büyük bir alamettir. Ha. 24. maddede. Bir madende büyük bir batma olacak. Bu e, rivayeti hakim müstedirekte bu demin söylediğimi İbn-i Ebi Şeybe rivat ediyor. İbn-i Ebi Şeybe kim biliyor musunuz? Bukhari'nin de şeyhi. Bukhari, İmam Bukhari'nin şeyhi. İbn-i Ebi Şeybe'nin kitabından da geçiyor. İmam Berzenci El-i Şahat'ta Şimdi okuduğum rivat i̇bn Ömer ve Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhümecmain bunlar e, tabi hakim müstedrekti ki biliyorsunuz e, hakim Müstedrek Bukhari Müslümin şartlarını ihtiva eden, sahih rivayetlere yer veren bir kitaptır. E, Nuhayn İbni Hammad da bu Bukhari'nin yine rivayet yaptığı kişilerden. Onun kitabında, Fiten kitabında da var. Ne buyurmuşlar? E, bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, refah edilen, isnat edilen hadis dediler Çünkü sahabe-i kiram da mevkuf olanlar e, kendi kafasından, kendi reğiyle, kendi iştahatıyla söylemesi mümkün olmayan. Çünkü gayba dair haberler, geleceği dair haberler ancak Allah bilir. allah Teala da ne buyuruyor? İlla men rasul. Ancak razı olduğum Resullere bunu, gaybımı bildiririm. E şimdi bu ayet göre de Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem'e bildirdikleri çok şeyler var. E Sahabe-i kiram da gayba dair, ileride şu olacak, bu olacak... Demeleri için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olmaları lazım. Aksi takdirde benim görüşüme göre böyle olacak denecek bir konu değil. Bu noktada muhaddislerin e, ittifakı vardır ki sahabeden veya tabiinden gelen bir rivayet kendi reyiyle, fikriyle, düşüncesiyle, iştahatıyla söylenecek kabilden değilse merfu hadis hükmündedir. Bu bir kaidedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi Ahir zamanda farklı madenler çıkartılacak. Bir maden ocağı, tabi bütün büyük şeyler. Hicaz'a yakın olacak. Hicaz yani Mekke Medine'ye. İnsanların en şellileri ona gelecek. Yani o madenin çıktığını duyan dünya üzerindeki artık o zaman hangi bölgelerde hayat var, yaşam var? O şu anda tam net değil. Yani Amerika kıtası o zaman... Mamur olacak mı Avrupa? Ee, tabii Avrupa'nın kısmen bazı kısımları e, mamur olmayabilir ama ekseriyeti Roma fethedileceğine göre demek Roma tarafı, İtalya Roma tarafında efendim, insanlar olacak. Dünya üzerindeki insanların en şerlileri o madene gelecek. Madenin adı ne biliyor musun? Firavun. Bak sayı hadis, rivayet yani. Maden adı Firavun, Firavun madeni. Böyle bir isim takılacak ve büyük bir maden efendim. O madende insanlar çalışma yaparlarken efendim altın madeni yani altın çıkarılan bir maden insanlar işte şerli insanlar falan başına toplanmış orada altın çıkartmak için çalışma yaparlarken altın madeniyle efendim karşılaşacaklar. Bakacaklar çok altın rezervi var yani büyük onun mali kendini memnun ettiği bir anda bayağı bir üretime geçecekler tam sevinecekler ferahlenecekler ya, ya efendim çok zengin olacağız işte benim epey bir buradan istifade edeceğiz diye sevindikleri anda o maden kendisine gelen ve orada çalışma yapanlarla birlikte topluca batacak yerin dibine geçecek yani buna kassip deniyor Kıyamet yakın bu khasflar, meskiler vuku bulacak. Khasf yerin dibine batırılmalar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden bir adam çıkacak. İşte Hazreti Meydin. Bak o büyük maden e, Hicaz'da ama şimdi bak şimdi yeri dikkatli şey yapalım. Şimdi bu hadis-i şerifte Hicaz'da derken sen kalkıp da Afrika'daki bir madende batma olduğu zaman ha bu sene Mehdi geliyor e işte, Afrika'daki madende batma yaşandı. Müslüman i̇şte şu kadar adam öldü. Kardeşim doğru anla yer tespit ediliyor. Bak Hicaz diyor. Hicaz'a yakın diyor. Hicaz Mekke tarafı. Ona oraya yakın diyor. Bu benim anladığım yani şu andaki Suud sınırlarındadır yani yakın olması için. Efendim sonra Ehli Beyt'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani hane halkından Hazreti Hasan Efendimiz'in işte torunlarından olduğu için eli Beyt'ten olmuş oluyor Hazreti Mehdi Seyyid olmuş oluyor. Bir adam çıkacak, Allahü Teala onun eliyle insanların işlerini yoluna koyacak. allah Teala onu vasıtaya yapacak ve onun vasıtasıyla insanların e, efendim, berbat olan halleri abat olacak, harap olan yurtları mamur olacak, dünya yeniden cennet gibi yaşanır bir hale gelecek. Yani şu andaki dünyadan bin kat güzel olacak. Yani şu an tabii her gelen gün geçeni arattırır buyuruyor Sayyad-ı Şerif'te, Bukhari'de. Onun bundan sonra hep kötüye gider. Denizler daha bozulur, dağlar daha bozulur, bereketler daha azalır, efendim, hastalıklar daha çoğalır, musibetler daha fazlalaşır. Bu böyle, bunda şüpü yok. Ama Hz. Mehdi'nin zamanında şu anda, hatta bizden de geride daha mutlu, bollukta yaşayan dönemler olmuştur mesela yüzlerce sene, üç sene ve küçü sene, üç sene ve çok da efendim rahatlık var. O zamanlardan da geriye dönük efendim mutlu zamanlardan da daha saadetli, daha bahtlı, kudümlü zaman geliyor. O da Hazreti Mehdi'nin çıkış zamanı. Çünkü insanların işlerini e, düzene sokacak. 25. alamet Hazreti Mehdi Ali Rıdoğan yönetimi ele almayı istemediği halde yani kendisi istemediği halde Muharrem ayında kendisine e, biat edilecek. Muharrem ayı bu da önemli şimdi. Ay olarak e, son şeylere geldik artık nokta atışlarına. E, Muharrem biliyorsunuz Hicri senemizin birinci ayı. Şu anda işte Ramazan geliyor. On sıra Şevval, on sıra Zülkade, on sıra Zületçe. On ay bitti. On sıra Muharrem. Ya bu sene değil ha. Bu Muharrem'de demedik. Alametleri görüyorsunuz. Daha onlar zor etmemiş, daha etmemiş. Hatta o zamanın büyükleri tarafından ölümle tehdit ederek zorla başa geçirilecek. Yani ya başımıza geç. Allahü Teala sana bu maneviyatı verdi, kuvveti verdi, izzeti verdi. Hadi onlar onu tespit ediyorlar. Alametleri var ya sayyad Şerifler'de. İşte bu dersler yapılmasa, bu e, kitaplar benim Hazreti Mehdi kitabım gibi. Artık her sana Arapça'da çok var da. Türkçe'de biraz daha azdır tabi. Bu onlar okunmasa, okutulmasa, efendim, bu sohbetler yapılmasa siz bunu dinlemezseniz, onları neşretmezseniz, insanlara tebliğ etmezseniz e, ne olur? E, tabii ki e, birçok insan e, Hazreti Mehdiye biattan mahrum olur. Ve onu tanımaktan mahrum olur. Ama şimdi işte bu hadis-i şerifler, bu rivadetler e, birbirine nakledilerek böyle devam edecek inşallah. Sonunda azat Medine alametlerini onun çıktığı dönemde de bilen ve idrak eden alimler bulunacak. O alimlerin bereketiyle onlar e, tabi o zaman yöneticiler de var, emirler de var. şöyle i̇şte diyelim ki e, yöneticiler var, Medine'de var, Hicaz'da var. Bunlardan da Tabi o alimleri dinleyenler, hakkı bilenler onu zorlayacaklar. Dilecekler ki sen başımıza geç. Bu işi yönet. Çünkü dünya çığırından çıktı. i̇bn Mesud Mesut radıyallahu teala anlatıyor bu rivati. Ee, tabi bunları hep hadis-i şerif olarak dinleyebiliriz. Çok kaynaklar var tabi. Ali el-Muttaki büyük muhaddis. kenzül Masabi Kitabul Burhan ee, isimli bir eser var. iki cilti bende de var benim de kaynaklarımdandır. O eserde bu rivayeti İbn Mesud azan efendimizden naklediyor. Hazreti Mehdi çıkmadan önce ticaret yolları kapanacak. Bak şu anda ticaret yolları yani tamam bu pandemi dolayısıyla korona dolayısıyla biraz kapandı ama öyle değil. Tamamen kapanacak. Aha şimdi internetten Çin'den sipariş veriyorsunuz, Japonya'dan sipariş veriyorsunuz, Amerika'dan binler kilometre, 5.000, bin, bin kilometrelik yerden mal geliyor. Yollar açık tren, tren yollarıyla efendim devam ediyor ondan sonra gemilerle görüyorsunuz işte geçen Süveyş kanalında biraz oturdu bir tanesi. Deniz kanalları tıkandı yani bütün gemiler kuyruğa girdi. Dünya ticareti, dünya deniz ticareti durma noktasına geldi geçen 2-3 gün evvel haberlerde mesela. Onun için allah Teala tabii bir sebeple istediğini yaparım. Yaz Hazimetten önce ticaret yolları tümden kapanacak. Yani demiryolu da, deniz yolu da, hava yolu da, karayolu da hepsi kapanacak. Ve fitneler çoğalacak. Fitne demek kargaşa, iç savaş, dış savaş. Yani iç savaş, dış savaş. Zaten e şimdi mesela Suriye'nin durumunu görmüyor musunuz? Suriye'deki bir kargaşada efendim ne oluyor? Buradan oraya un bile götürülemiyor. İnsanlar rım fırınlarına ekmek yapacaklar un um bile tırlarla gidemez. Çünkü neden? E can güvenliği olmayınca, mal güvenliği olmayınca ticaret kapanır yani. Farklı memleketlerden, şimdi burası önemli. Farklı memleketler, ne demek farklı memleket? Mesela Türkiye. Farklı memleket mesela Özbekistan. Mesela Özbekistan diye ya Bukharas, Merkant, işte neyse Tirmiz, Taşkent veya e, Kazakistan, Türkistan Ahmet Esebi Hazretleri veya Türkmenistan farklı beldeler. Yani memleketler farklı. Tabi şu andaki haritalar o zaman ne kadar kalacak mı? Haritalar neye göre değişecek? O ayrı bir konu. Ama memleketler farklı demek birbirinden hakikaten uzak demektir yani. E, yedi alim dünya üzerinde yedi alim birbirleriyle anlaşmaları söz konusu olmaksızın. Hani yedi alim birbirini tanıyıp da şu anda Afrika'daki bir şey efendi, e, Türkiye'deki bir şey efendi, bir alimi tanıyabiliyor. E, mesela şu anda Somali'deki bir şey efendi, e, efendim Türkiye'deki bir alim, oradaki bir alim, buradaki bir alimle irtibat kurabiliyor. Mısır'da öyle. E, demek ki ama o zaman hiçbir biriyle tanışmamış, görüşmemiş. Ama aynı kitapları okursan, aynı ehl ulemadan ders almışsan, veriler bir olur. Veriler bir olursa, aynı mevsimde, aynı dönemde ne yaparsın? Aynı arayış içine girersin. Çünkü neden? Alametler belirmiş. Alametler belirince herkes ne yapar? Sahibi zamanı, zamanın sahibini Azri Mehdi aramağa çıkar. Burada yedi alim, bu sahip bir vaattir. Yedi alim, birbirleriyle hiç tanışmadan, anlaşmadan, hani böyle telefondur, internettir, hadi ben arayışa çıktım, sen de çık, bir yerde buluşalım, böyle bir şey yok. Birbirinden haberleri de yok. Mehdi arayışına çıkacaklar. Ama şimdi çıkarsan öküzün altında buzak aramağa çıkmış olursun. Neden? E çünkü, bak kaç derstir Hazreti Mehdi'nin çıkışından önceki alametleri saydım. Bunlardan hangisi tamamlandı? Bak şu anda yirmi beşinci maddedeyiz. 24 madde saydım bazı maddenin içinde de 3-5 madde var. Yani madde tek madde gibi görünüyor ama Sıla-i Rahimler kesecek diyor, öbürsü katliamlar olacak diyor, öbürsü kıtlık olacak diyor. bunlar mesela bir maddede geçiyor. Yani 24 madde saydık ama teferruatına girersen 40-50 madde oluyor. Bunların hiçbiri daha dünya çapında olaylar olmamış. Afrika'nın bir yerine bir kıtlık oldu diye dünya çapında bir olay değil yani. Bir yerde bir katliam soykırım oldu diye Dünya çapında bir olay değil Onu demek istiyorum ya Bunlar hiçbirini belir belirmemiş Onun için şu anda Mehdi arayışına çıkanlar e, isabetsiz olurlar e, Kasıtlı yapıyorlarsa Müfteri olurlar Milletin e, Gücünü kuvvetini e, imkanlarını boşa harcatmış olurlar Allah muhafaza Onun için de e, batıla hizmet edilmiş oldular. Sonra efendim adam yangın var dedi. Gittiler yangın yok. Bir daha yangın var dedi. Gittiler yangın yok. Üçüncü de hakikaten yangın çıktı. Yangın var. Bu sefer kimse gelmez. Niye gelmez? İki geledi kandırılıyoruz. Bu iş buna döner. Yani şimdi bir sahte adam çıkar. Öbürü bir sahte adam çıkar. Öbürü öbürleri bir sahte adamı desteklerler. O tahşiyeciler gibi. Onlar kalkar. Üsame binadine Adi derler. Öbürü kakar bilmem IŞİD e, sapıkları e, kendi başlarındaki adama derler. Böylece insanların umudunu keserler. Batıla hizmet ederler. Hak olan Hazreti Mehdi çıksa e, bazı insanlar da e, yani derler ki bu bu da herhalde sahtedir. Böyle bir tehlike var. Onun için bu hadis-i şerifleri bilmeden, bu sohbetleri dinlemeden, bu dersleri izlemeden sen Efendim bir arayış içine giremezsin. Bir karar veremezsin. Bir fikir sahibi bile olamazsın. Çünkü ilim sahibi olmadan fikir sahibi olan ne olur? Sabıtır. Fikir düşünce demek. E düşünce neyle oluşacak? Verilerle ne oluşacak? Hayallerle, vehimlerle, efendim rüyalarla hak ve hakka sabit olmaz. Hakkın nesi vardır? Efendim eee Güneş gibi parlak huccetleri ve delilleri vardır. Bu deliller kaym olduğu zaman, bu alametler belirdiği zaman, zahir olduğu zaman işte o zaman senin e, fikrin, e, senin uykunda gördüğün rüyan destekçi olabilir. Muafık düşebilir. Bu ayrı bir şey. Ama naslar varken, sarı deliller varken, ayet-hadisler varken, bunların buyurduğu alametten hiçbir zühretmeden rüyana göre hareket edersen ne olursun? Ehli sünnetten ayrılmış olursun. Ki niceleri sapıttı gitti görmüyor musunuz ya? Şimdi bu yedi halim dünyanın farklı memleketinde. Bunların hepsile Mekke'de karşılaşacak. Zaten Mekke biliyorsunuz efendim Hacı, Hacı Mekke'de ondan sonra Sofi Sofi tekke'de e, bulur bulunur derler. E, dünya çapında büyük alimler ama birbirini tanımıyorlar. Aralarında bir anlaşma söz konusu. Hani mesela ben Recep ayında rekaip gecesinde Kabe'de bulunacağım dersin. O birbiriyle anlaşırsın. Herkes Recep ayında orada bulunur mesela. Öyle değil. Kimsenin birbirine haberi yok. Mekke'de buluşacaklar ve karşılaşacaklar. Birbirlerine Mekke'ye geliş nedenlerini soracaklar. İşte orada Mekke'de karşılaşacaklar. Kabe'de biliyorsunuz. Tavafta. Saide. Kimler karşılaşmıyor ya? Dünyanın bir ucundan. Niye insanlar karşılaşıyorlar? Hiçbirbirini tanımayanlar. Efendim, orasında böyle bir şey var. Allahu Teala orayı efendim bütün insanlar için e, sürekli uğrak yeri yapmış, merzi yapmış. Hepsi birbirine cecikler. Şu Mekke'ye niye geldin? Hac için mi geldin? Umre için mi geldin? Mekke'ye gidilir. Hacca veya umreye gidilir. Aslında onlar hac ve umre için gelmemişler. Niçin gelmişler? Hazreti Mehdi nerede çıkacak? Mekke'de bir çıkacak, bir alacak. Onun için Mekke'ye gelmişler. Diyecekler, bir o adamı aramaya geldik. O ona soruyor sen niye geldin? O adam arıyor. O adam kim? Halifetullah'al Mehdi, Allah'ın halifesi Hazreti Mehdi. Onu aramaya geldik. Çünkü çok fitne var. Dünyanın her tarafı ateş içinde efendim diz boyu kan akıyor ondan sonra kargaşalar baş göstermiş dünyanın sükunete kavuşması için e, alametler de belirmiş çünkü hepsi hadis ehli ilim ehli bu alametler de belirdiğine göre eli kulağında fitneler onun elinde yatışacak kargaşalar sakinleşecek Konstantiniye onun elinde fethedilecek Roma Rumiye yani Roma onun elinde fethedilecek Son fethiler ona nasip olacak. Biz onu tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? E, hadis şerifler varsa hadis şerifler. Kendi adını biliyoruz. Babasının adını biliyoruz. Annesinin adını biliyoruz. Ordusu da Mekke'de çıkacak. Ona biat eden ordu. Diyecekler. Bu yedi alim onu ararken tam da yedisi de onu aramak bulmak için gelmişler. Mekke'de bulacaklar. Bulacak, bulacaklar. Onun alametleri şemali de var, hilyesi de var. Hazreti Mehdi Efendimizin onu da kısaca bir sayarız. O alametlerle de tanıyacaklar. Diyecekler sen falan oğlu falansın. Yani Abdullah oğlu Muhammedsin. O diyecek, ha diyecek ben ensardan biriyim. Yok babasının ismi, kendi ismini doğru söylüyorlar da. O yani ensardan derken Medine doğumlu. Medine doğumlu olduğu için Medine'de büyümüş. Hani birçok insan. Nerede doğup büyüdüyse oralıyım, oranın halkındanım der. Aslında mesela oraya başka yerden gelmedir. Ben Ensardan bileyim yani Medine halkından biriyim diyecek. Ya onların elinden kurtulacak. Hem yalan konuşmuş olmayacak. Yani Ensardan biriyim derken Medine halkından biriyim. O manada söyleyecek. Onlar da Allah Allah diyecek ki bir tereddüt edecekler. Yani yanlış mı anladık acaba diyecekler falan. Onların elinden kurtulacak. Sonra onlar bu gördükleri kişiyi tanıyabilen kimseleri anlattıklarında bu sefer şimdi Medine elinden de Mekke'de adamlar var. Mekke elinden de onu tanıyanlar var. Çünkü Mekke Medine ehli birbirini eseriyede tanırlar. Onlar diyecekler biz uzak memleketlerden geldik. Buranın halkına soralım bunu. Buranın halkına soralım ki bizim düşündüğümüz üzere işte Abdullah oğlu Muhammed sıfatları tutuyor, tarifleri tutuyor. Biz böyle gördük bunu ama bir de buralılara Onu tanıyanlara soracaklar. Onlar da diyecekler sizin aradığınız kişi budur. Ama o şimdi Medine'ye gitti. E, onun için e, Mekke'de bu durumu anlayınca o onun peşine düştüklerini Medine'ye geçti diyecekler. Onlar da bu sefer e, biz de Medine'ye gidelim bu niye böyle yaptı şimdi? Onlar da Medine'ye gelecekler. Bu sefer onlar Medine'ye geldiğinde o tekrar Mekke'ye dönmüş olacak. Hazreti Metin bir daha Mekkeye gemişler. Onlar geri döndüklerinde Mekke'de bir daha bulacaklar. Diyecekler sen falan oğlu falansın, annem falan kızı falan. Şimdi bu hadislerde rivayetlerde mesela var ama annesi hakkında mesela yani ama bu hadis ve rivayetlerde anlaşılıyor ki o zaman uleması annesini tanıyorlar. Annesini de biliyorlar, annesinin e, efendim babasını da biliyorlar isimlerini yani. Sende şu, şu, şu, şu alametler var. Bizden bir kere kaçtın ama şimdi elini uzat, sana biat edeceğiz. Eğer elini uzatmazsan günahımız ve balimiz senin üzerine olsun. Kanlarımız senin boynunda kalsın. Bütün dünya oluk oluk kan akıyor. Bu kadar Müslümanın kanı akıyor. Tabii kargaşa, fitne almış başını gidiyor. Bu mesuliyetik efendim e, kabul ediyorsan kaç diyecekler. Bunun üzerine e, Hazreti Mehdi, e, hacer Lesvetle Esved le makamı İbrahim arasında, e, arasına gelecek. Sonra makam İbrahim'in arkasında imam olacak. O alimlere onların e, tabi etraflarında şeyleri de var. Yedi tane alim var ama onu onların her birinin yanında efendim 313 rivatı var 310 küsur. Yani 313 çünkü Bedir ehli edince diyor Ebedir elinde de rivatı var ama 310 küsur falan o kesin 310 küsur ama yani 313 adedi cumhurun görüşüdür. 313 müridi var. Yani müridi dersin tilmizi talebesi ne dersen de. Şimdi 7 alimden her birinin kaç talebesi var? 313. 7 tane 3 kere 7 yani. 3 kere 7 21 Diyelim, ne eder bu? E, 2100 eder. Ondan sonra şey de koyarsan oraya, efendim, 13'leri de, e, 7 kere 10, 70 eder. E, ondan sonra efendim, e, 3 kere 7, bir eder. O da oradan 80, 90, 91. E, yani, 2190 küsür ediyor. Ben bilmiyorum, yanlış yapmadım inşallah. 2190 küsür Ordu geldi, otomatik. Şimdi ordu derken ben sana ne dedim? Hazreti Mehmet'i ne yapmıyor? Mekke'de, Medine'de faaliyet gösterip işte şimdiki gibi efendim adam toplayıp işte fonlanıp fonlayıp, millete para yedirip bir mevni edip veya talebe okutup böyle bir cemaat yetiştirmiyor, böyle bir şey yok. Ve kendisi zaten bu işten kaçıyor. Görmüyor musun nasıl kaçtığını? Fakat diyorlar yok. Allah'ın emri geldi, vakti geldi. Şimdi bu 7 alim mese birbirini hiç tanımayanlar. Mekke'de tanışıyorlar mübarekler. Ne büyük alimler demek. Hala dünyada çıkacak yani kıyamete yakın. 313'te tam onlara tabi olan hakkıyla itikat etmiş Böyle bizim gibi kaçamak mürid değil. Hakkıyla itikat etmiş, canlarını Allah'ın yoluna Hazreti Mehdiye nusret ve deyit uğrunda seve seve feda edecek adamlar. Yani iki bin küsur ordu büyük bir ordudur. Tabii zaten Hz. Mehdiye melek orduları yardıma gelecek. E, üç bin melek, beş bin melek yani melek orduları da geçecek. Zaten bir melek bütün dünyanın işini bitirir. Onun için burada tabii ordu destek sorunu esasen yok da. Ama sebepler alemindeyiz. Görünüşte bu yedi alimin her biri 313 müridi ile birlikte e, teşekkül eden 2000 küsur, 2100 küsur, hiçilik bir ordu orada onun arkasında makamı İbrahim'in ardında iki rekat namaz kılacaklar. Bu iki rekat namazın ardından Hazreti Mehdi elini uzatacak, kendisine biat edilmek başlanacak, Allah onun sevgisini insanların kalplerine atacak, öyle bir e, toplulukla beraber arkasındaki o 2.190 küsür kişi öyle bir cemaattiriler ki diyor ruhbanun bin leyl lüyusun bin nehâr. geceliğin sabaha kadar ayakta ibadet eden veliler kündüzleyin kafirlerle münafıklarla kran kırana Savaş eden aslanlar. Anladın mı? Öyle gece külahlı, gündüz silahlı değil. Bizim gibi sahte mücahitlerden değil öyle. Önce mücahit olmuş, sonra müteahhit olmuş, sonra her şeye müsait olmuş böyle. Ortaya çıkmışlar. Biz serahçıyız, biz cihat yapıyoruz falan. Hadi git işine be. Kasayı dolduruyorsun, keşayı dolduruyorsun. Bunlar hakiki, geceleyin abid, gündüzleyin mücahit. Aslan. E gece de ibadette devam ediyor. Allah ne kadar kuvvet vermiş ki. keçe uyumuyor ibadette öbür. Gündüz e, bir hitap dışarı kalır. Biz bir gece ibadette öbürüz. Ondan sonra iki üç gün kendimize gelemiyoruz. Hani kandil mandil biraz fazla bir namaz namaz kılalım e, diyenlerin için konuşuyorum yani. Ben zaten onlardan da değilim de. Hepten gece uyu gündüz uyu yani. Bizden ne olur ya? Bizden bir çocuk olmaz ya. Şimdi... 26. maddeye geldik. Nefsizekiye katledilecek. Bu da çok önemli bir hadise. Bir Nefsizekiye var. İmam-ı Azam Hazretmiş Ebu Hanife eee radıyallahan e, zamanında o Abbasî halifesi Mansur'un amcası tarafından katledildi, şehit edildi Nefsizekiye. O Medine'de kabri. Eskiden o, Milli Görüş Binası vardı köşede Medine'de onun arkasında tabi kabrini gizlemişler etmişler üzerine de bazı sevenler işte muhipler, bir büyük bir çiçek koymuşlar ama bayağı büyük masa katar. ondan sonra hani basmasınlar üzerine ben geceleri gidiyordum şimdi vehabilerden korkumuza niye kabir ziyareti yapıyorsun derler gece vakti gidiyoruz bizim Medine'deki talha uçağı beni götürüyor orada ziyaret yapardım hep sonra e, haber aldım ki oralar şimdi inşaat oldu e, kazılı, kazıda şeye nakledilmiş Cennetül Bekı'ya nakledilmiş oradan alınmış Nefsi Zekiye Hazretleri o şey önceki dönemde Hazreti Hasan Radıyallahu'nun oğlu Hasen-i Müsenna var Hazreti Hasan'ın oğlunun bir adı Hasan onun için ona Hasen-i Müsenna deniyor Hasen-i Müsenna'nın oğlu abdullah Mahz var Abdullah-i Mahz'ın oğlu Muhammed'ün i Nefsi Zekiye. O hilafet ilan etti o zaman Medine'de. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'den işte anlasana arasında iki var. Hazreti Hasan Efendimiz onun büyük dedesi yani. Ona, ona da nefsiz ekiye deniyor. Ee, Abbasi zamanda devlet zamanında Medine'ye onun hilafetine biat ettiler. Ee, kendisi Medine'de kardeşi İbrahim bin Abdillah Irak'ta şehit edildi. babaları da hapiste e, şehit oldu. Abdullah İmaz Hazretleri. Onun için e, o nefs-i başka onu e, müşehid imamlarımız da ona biat etmişlerdi yani çünkü o ehli beyetten olduğu için halifeler daha ama maalesef işte e, bu hilafet işinde sahabe-i sonra e, ehliyet ve liyakat pek aranmadı babadan oğla kalma e, durumuna döndü şimdi bu e, kıyamete yakın gelecek nefs-i başka yani onunla o karıştırmaz o çünkü daha Efendim çok evvel vefat etti yani. İmam Mücahid radıyallahu an sahabe-i kiramdan naklen anlatıyorum. İmam Mücahid tabiinin en hayırlılarındandır. İbn Ebi Şeyb'e musannefinde var. Bu rivayet daha çok kaynaklarda var. Nefs-i akabında ehli Ehlibeyt'ten mübarek bir zat şehit edilecek kıyamete yakın. O şehit dediğiniz bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından şecereli silsile sabit seyitlerden Göktekiler ve yerdekiler kazaba gelecek. Yani gökteki melekler, yerdeki Müslümanlar gazaba gelecek. O zaman insanlar Mehdi Rıdvan'a gelecekler. Düğün gecesi diyor gelin kocasına hazırlandığı gibi onun mehdiliğini ilan etmeye e, hazırlayacaklar. Diyecekler ki sen artık çıkman lazım. Bizim sana biat etmemiz lazım. Çünkü e, yeryüzü kargaşa ve fitne içerisinde çok mübarek bir zat demek ki kıyamete yakın ne mübarek insan nefsi zekiye tertemiz bir nefse sahip olan o mübarek zat şey edilecek. Demek ki e, yani dünyada evliya bitti. Veliler bitti. Şimdi eskisi gibi alim yok. Eskisi gibi veli yok. Lafları safsatadan ibaret. Palavra. Çünkü neden? Kıyamete yakın bile bundan kaç ne kadar sonra olacaksa o zaman ne bileyim, mübarek böyle zatlar e, mevcut olacakları sahih rivayetlerde bildiriliyor. Ammari ibn-i Asir Efendimiz Şöyle demiştir. Büyük sahabeyi biliyorsunuz. Nefsize ile kardeşi Mekke'de kandırılarak katledilecek. Kandırılarak. Şehit edilecek. O zaman gökten bir münadi gökten bir nida geliyor. Gökten nida ne demek biliyor musun? Bütün dünyaya şamil demek. Duymayan kalmaz onu. Çünkü o yukarıdan geliyor. Nasıl yıldız yukarıdan ay yukarıdan dolduğu zaman dolunay olduğu zaman görmeyen kalır mı onu? Ama yerde bir şey olsa efendim herkes göremez onu. Ama gökte bir şey olsa herkes görür onu. Onun için gökten nida gelirse herkes duyar onu. Gökten bir münadi nida edecek. Emiriniz felancadır. Yani Abdullah oğlu Muhammed'dir. Muhammed bin Abdü Hazreti Mehdi. Emiriniz felancadır diye nida edecek. İşte o yeryüzünü hak ve adaletle dolduracak olan Hazreti Mehdi'nin ilanı olmuş olacak. Şimdi şimdi bu itibarla Hazreti Metin'in artık çıkması tahakkuk etmiş. Onun hakkında gökten nidalar geleceği birkaç nida bahsettim. Bu iki üç ders yaptık işte. Melhame-i Kübra'yı anlatmadan evvelki mukaddime derslerimizde. Burada bazı nidalardan bahsedildi. Bazı rivadelerde Ramazan ayında nida geleceği, bazı rivadelerde Ziricci ayında, bazı rivadelerde Muharrem ayında kaydı var. Bunlar arasında zaman belirtilmemesi arasında Bazısında da zaman yok. Mesela bu rivayette zaman yok. Hangi ayda olduğu söylemiyor. Emir, hukum, Muhammed, Muhammed'in Abdullah, El Mehdi. Emiriniz, oğlu Muhammed, Mehdi'dir. Bu ilan, gökten bu nida geliyor. Bunda mesela bir zaman kaydı bulunmuyor. Çünkü bu nidalar farklı konularda. Farklı konularda olduğu için, farklı zamanlarda tekerrür etmesine mani yok. Aynı şeyi farklı zamanlarda olduğu bahsedilmiyor. Farklı nidalar, farklı çağrılar ve duyurular var. Onun için Ramazan'da var, Zülitçe'de var, Muharrem'de var. E zaten şimdi önümüzdeki Ramazan misal, ondan sonra Zülitçe diyorsun, Ramazan'dan iki ay sonra, Muharrem'de Zülitçe'den bir hemen sonra. Dolayısıyla o sırayla gidiyor yani. O tertip üzere nidalar birbiri ardınca gelecektir. İşte bunlar, ee, Hazr-ı Metin'in zuhurundan önce yaşanacak ve hatta zuhur edeceği vakte dayanacak e, efendim eklenecek alametlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Abdullah Mesut hadisinde var. Ahmed bin Hanbel'de var. Tirmizi'de var. Tabarani'de var. Çok kaynakları sayıyorlar. Rivadene buyuruyor. Levlem yabka dünya illa yevm Dünyanın sonu geleceği hiçbir günü kalmasa faraza ancak tek bir günü kalsa ya tovvelallah ve elkeliyom mutlaka Allah o günü uzatacak. Ya böyle olmayacak da yani dünyanın günü kalmayıp tek günü bile kalsa farz muhal o günü de uzatır. Hatta batifi rajuemin Beyti benim elbeyimden torunlarımdan bir adamı gönderecek yuhatuus müsmi onun adı benim adıma uygun olacak ve bisme. bir onun babasının adı benim babamın adına uygun olacak. Yemlevl ve adla kemamuliyet zulme mağoura. Yeryüzü zulümle, cevrle, cefa ile, eziyetle, işkenceyle insan hakları, hayvan hakları yani bütün pisliklerle dolmuş iken o yönetime alacak ve yeryüzünü adalet ile dolduracak. Onun için ee, el Mehdi'nin mi'udu Fatıma Mehdi benim el beydimden Fatıma'nın çocuklarından olacak Ebu Davut İbni Mace Bak kötü bir iki kaynakta var Hakim Müstedrek'te Bu rivayet ediliyor Ali radıyallahu Efendimiz oğlu Hasan Efendimiz'e baktı Dedi ki mâ mâ Nasıl ki Resulullah Efendimiz kucağına aldı Küçükken minbere çıktı hutbeye onu çıkart Dedi hutbe okurken e, Bu oğlum benim seyittir, efendidir işte benim bu oğlumdur o dedi. Hasan'dır o dedi. Ve şeyh recûmi sul bi raculun yusamma bi ismi nabiyikum sallallahu aleyhi ve Bu benim Hasan oğlumun zürriyetinden, sulbünden bir adam çıkacak. Sizin peygamberinizin ismiyle adlandırılacak. Hushbu fil huluk ve bu hushbu fil halq. Tipi şekli sureti görüntüsü fiziki özellikleri Resulullah benzemeyecek ama ahlakı tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeyecek. Yemlevul arzataha, yer yüzünü adaletle dolduracak. Bu da Ebu Davud'un takriz ettiği sahih hadis-i şeriflerdendir. Onun için bir de e, Şef Ahalini saymadan evvel şu hadis-i şerifi okuyalım. El-Mehdi'yi mevlidü bil Medine. Mehdi'nin doğum yeri Medine'dir. Mine el-i beytin Ebu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarındandır, kane halkındandır. Resul ismi, Vesmü belli ismi bi. Adı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in adıdır. Babasının adı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in babasının adıdır. Ve Muaccaru Beytul Makdis. Şimdi Hazreti Mehdi nerede doğacak, büyüyecek? Mekke'de. Ben tam 40 yaşlıyordum ama bugün İbn Hacer el kaynağında gördüm. 30 la 40 arası diyor. Bu da yeni bir bilgi olsun size, taze bir bilgi. 30 la 40 arası. Yani o da biz şaşırtmasın. 30'dan aşağı çıkmayacak kendi yaşı. Ama 30 la 40 arası. İlla da senin yaşın kar bakalım, aç bakayım dişlerini görelim kaçlık tır dişin var diye e, tespite kalkma yani 30 la 40 arası diyor. Peki Mekke'de duracak mı? Durmayacak. Medine'de doğup büyüyecek. Sonra mekkeye gelecek. Mekke'de bir at alacak. Khilafetin ilan edecek. Peki Mekke'de mi yerleşecek? Dünyayı nereden yönetecek? Yönetim merkezi neresi? Medine değil. Mekke'de değil. Çünkü hicret edecek. Hicret yeri neresi? Beytül Makdis'i. Beyti Makdis'tir. Yani Mescidi Aksa'ya hicret edecek. O zaman nerede? Tel Aviv yönetimi de bilmem ne tenyahu, bilmem ne pislikler. Hadi gitsinler işte. Hepsi cehenneme umara. Yahudi devleti yok orada. Hazreti Mehdi İslam Devleti'nin halifesi olarak Mescid-i Aksa'ya icret edecek ve orada faaliyet gösterecek. İşte zaten Armagedon, Melhame-i da ne zaman patlayacak? İzâ nezeretil hilâfetü beytel makdisi buyuruyor sallallahu teala ve sellem. Efendim fehîne izin yani halifelik Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya intikal ettiği zaman işte o zaman bela belâbilü ve vel umurul uzam, belalar büyük hadiseler büyük savaşlar işte Armagedonlar, Hermagedonlar neyse hepsi patlayacak. Melhame-i patlayacak. En büyük özelliklerinden biri de Kesrülühü'ye sakalı çok kür olacak. E halül Ayn'ın gözleri kudretten sürmeli olacak karraku dişleri parıl parıl böyle yani dudakları biraz açıldığında dişlerinden nur saçılacak. Fiveci halun yüzünde bir ben olacak. Ondan sonra Eknel elfi Burnu ince ve uzun olacak. Ejlel ceppeti anlı çok açık olacak. Burnunun efendim ortası hafifçe çıkıntılı olacak. Fi keti fi alametün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Onun omuzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik mühürü gibi mühür alamet olacak omuzunda. Bu çok büyük bir alamet ya. Ondan sonra fi yagrucu bayratin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl çıkış yapacak? İlk çıkışında sancakla çıkacak. Kimin sancağı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı. Neden yapılmış o sancak? Min murdın, yünden mamul. Muhmeletin, sevda murabbaatin, siyah sancak. Sancak siyah olacak. Yünden yapılma olacak. Ondan sonra dört köşeli olacak. Ama o sancakta ne var? <fiyâ hujarun> bir köşe var, sancağın bir köşesi. Lem <lentun> tülşar o hiç açılmamış mucu tuf resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. vefat ettiğinden beri o sancak dürülmüş, kapatılmış. Şartı kimde şu anda o sancak? Nerede duruyor acaba? eli bekte mi? Kimin torunlarında? Ya da bir toprakta gömülü veya bir mağarada saklı. Kimse yeni bilmiyor. Hazreti Mehdi'ye bitirecek. bunu bilmiyor. Çünkü o sancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatında kapanmış. Ta ondan sonra bir daha açılmamış. Velayetü şerihat da hicrü'l Mehdi, Mehdi çıkana kadar da o sancak işte kimse tarafından bulunup da böyle hani gürülüyor. Açılmayacak, açılamayacak. Alametler bunlar. Ümmetullahib selameti a'lafi'n el-meleke Allah 3000 melek Hazreti Mehdi'yi destekleyecek. Yadrubu ne vücûhen halifum ve ibarum. Hazreti Mehdi ve ordusuna o 2100 küsur bahtiyar orduya o gündüzün aslan geceliğin Mücahit olan Geceliğin abid gündüzün aslan Mücahit Olan orduya allah Teala 3000 melek ordusuyla yardım gönderecek Onlara kim muhalefet ederse Karşı gelirse itiraz ederse onların yüzlerine Dübürlerine evire Çevire makatlarına Melekler vuracaklar Melekler vuracaklar E meleklerin Yüzüne ardına evire çevire Vurduğu adamlardan başarı bekleyebilir mi Asr-ı mağlup edebilirler mi Ya o kim direnebilir? Amerika neymiş? Rusya neymiş ya? Kimmiş bunlar ya? Çin neymiş ya? Hepsini toplasan neymiş? Bir melekle baş edebilirler mi ya? Düçüzeni üç bin melek yardıma geliyor. Böyle ma'ubat ve kendisi 30 ile 40 yaşları arasındayken e, Mehdi olarak Allah tarafından gönderilecek. Cafer radıyallahu anlattığına göre Hazreti yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ca olacak, gömleği olacak, kılıcı olacak, taneci alametler olacak, teberrük, bereketlenme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bereketlenmek. Çok nurlar olacak, beyanlar olacak. Yatsı namazı vaktinde Mekke'de zuhur edecek. Yani ilk çıkışı biat alması yatsı namazı. Nerede? hacerül efendim, Makam İbrahim arasında. Zuhur edecek, yatsı namazı kılınınca en yüksek sesiyle nida ederek ondan sonra bir konuşma yapacak. O konuşmada efendim اُزَكِّرُكُمُ اللّٰهِ اَيُّوَا النَّاسِ Ey insanlar! Size Allah'ı hatırlatıyorum. Ve beni بَيْنِهَدَيْ Allah'ın huzurunda, mahşerde hesap vereceğiniz, yerde duracağınız noktayı hatırlatıyorum. فَقَدْ اِتَّقَدَ الْحُجَّ Allah deliller edindi. Sizin İnanırsanız, tabi olursanız, bana yardım ederseniz leğinize olacak. Yoksa aleyinize olacak. Bu deliller mevcut. Ve Ba'te'l-Enbiya nebiler <gülüyor> gönderdi. Ve kitap, el Kitap indirdi. Ve emmerekü men Ona ortak koşmamanızı emretti. Ve entü ala taati ve taati sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ve Resulüne itaat etmeye devam etmenizi emretti. Ve entü hümahiyel Kur'an. Kur'an'ın canlı tuttuğu diri tutulmasını emrettiği şeyleri ihya etmenizi, hükmü Kur'an, Kur'an'ın öldürülmesini, terk edilmesini emrettiği şeyleri öldürmenizi, bitirmenizi emretti. Ve tekunu avanen huda, hidayet yolunda birbirinize yardımcılar olmanızı ve vecera alet takva, takva haramlardan sakınma hususunda birbirinize destekçi olmanızı emretti. Fi dünya kat'an efena dünya'nın işi bitti yok olması yaklaştı zevali geldi ve adenet bin soram çekilip gideceğinin artık ilanlarını yapmaya başladı kıyamet kopacağı efendim belirdi alametleriyle fi inye İlallahi ve ila ve ve batıl ve ihya sünneti. Ben sizi Allah'a çağırıyorum, Resul'ün dinine davet ediyorum, Kitabıyla Kur'an'la amele çağırıyorum, batılları öldürmeyi, Resulullah'ın öldürülmüş sünnetlerini ihya etmeyi ve diriltmeyi sizlere e, emrediyorum ve sizi bu hakka ve hakikate davet ediyorum. Evet. diye ilk hutbesi de budur. Ondan sonra artık onun dönemi başlıyor. Şimdi bazı özelliklerini kısaca sayıp bitireyim. Ahlaki özellikleri faziletlerinin sonu yok. Rengi çok esmer olacak. İnce yapılı zayıf olacak. Ne uzun ne kısa orta boylu olacak. Anlaşık açık olacak. Başının ön kısmında tüy bulunmayacak buralarda. Burnu uzun olacak 5. madde. Ortası çıkıntılı olacak, ucu ince olacak. Burun ucu in çok ince ince olacak. Kaşları yay gibi ince ve uzun olacak. Gözleri kudretten sürmeli, geniş ve siyah kısmı büyük olacak. Ön dişleri parlak ve araları açık olacak. İki kaşı arası ile kulak ve çakal arası çok parlak olacak. Sağ yanağında siyah bir ben bulunacak. Sağ yanakta siyah bir Pen bulunacak. Mübarek yüzü karanlıkları delen yıldız gibi parlak olacak. Nasıl böyle deliyor karanlığı? Öyle parlıyor. Sakalı sık olacak. Omuzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mührü bulunacak. uylukların arası birbirinden ayrık ve uzak olacak. Uylukları. Yani e, dizlerin üstleri. Hazreti Mehti Radlayan'ın konuşması zor olacak. Yani konuşması tutuk. Bu vasfa dikkat edin. Konuşurken tutulduğu zaman Tutulacak böyle konuşamıyor birden konuşurken tak duracak konuşamayınca ne yapıyor sağ elini sol dizine vuracak o anda açılacak bu da en büyük alametlerden biridir yani şimdi bunu e, sağ el kabul et bunu da dizim sol diz kabul et ne yapıyor şimdi konuşuyor konuşuyor tutuldu tutulunca ne yapıyor böyle duruyor duruyor böyle bir vuruyor sağ elini sol dizine vurduğu anda başlıyor yine konuşma. Bu da en büyük alametlerinden, belirgin alametlerinden biridir. Üzerinde kısa tüylü iki beyaz aba bulunacak. Bak üzerinde ne giyiniyor dikkat et. Böyle her gün bir cübbe değiştirmiyor. Üzerinde kısa tüylü, tüyleri yani kısaltılmış, iki beyaz aba. Yani aba demek işte kalın yani kalın kumaştan, kalın yünden aba yani böyle şeyler giyerler üzerlerine Efendim, soğuktan korunmak için. Böyle şimdiki gibi şey değil yani böyle bunlar da belki gün ama buna gün olduğunu nereden anlayacaksın? Onun günleri tüyleri belli belirgin sert yani böyle ince işlem görmemiş anladın mı? Aba kaba da deniyor ona aba da deniyor. Aba bulunacak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahlakta benzeyecek surette kılıkta kıyafette efendim. Benzemeyecek. İsmi Resulullah müşrekli Resulullah ahlakı Resulullah küyesi Ebu Abdillah olacak. Mal tevziğinde çok cömert ve adaletli olacak. Adaleti bütün insanları kaplayacak. Gökteki melekler de havadaki kuşlar da yerdeki ahali de kendisinden razı olacak. Herkes razı. Allah razı. Herkes razı. Hazreti Mehdi kendisine biat esnasında bile uyuyanı uyandırmayacak. Mesela Kâbel adam biri uyuyor. O kadar güzel ahlaklı ki yani şurada biat etsin de şunu uyandırın demez. Uyuyanı uyandırmayacak, hiç kan akıtmayacak derecede sakin olacak. Hiç kan akıtma derdi yok. Çünkü melek ordularla destek gelmiş zaten. Önüne gelene melekler önüne arkasına evre çevre vuruyorlar kamçıları. Hazreti Mehmet niye kan dökse? Kuşun kanadı kuşa itaatkar olduğu gibi. şimdi. Kuşun kanadı başka tarafa öbürü başka tarafa gider mi? Havada süzülen kuşa bakarsın kanadı nasıl? Onla birlikte gider değil mi? Kuşun kanadı, kuşa itaatkar olduğu gibi, uyum sağladığı gibi Hazreti Allah'a karşı öyle kuşun sahibi, huzur sahibi, devamlı Mevla'nın huzurunda korkar bir vaziyette bulunacak. Hak sahiplerine haklarını iade edecek. Dilin altında gizlenen diş bile olsa onu söküp sahile teslim edecek. Yani disini söküp yani misal misal o kadar hakka, hukuka rahat edecek. Salih ameller hususunda yani far, faziletli ameller. Farzlar ve konuşmuyoruz. Nafile ibadetler, zikirler falan. Çok gayretli olacak fakirlere karşı çok merhametli olacak ahlaki özelliklerinden de bazısını bu şekilde beyan etmiş olduk. İbn-i Hacer -i i, Rahimullah El-Kavlul muhtasar Fi Alamatil Mehdi'il Muntazar Bende olan eserlerden benim kaynaklarımdandır. İbn-i Hacer Ehtemi büyük muhaddis fakih. O da öyle. Onun zamanında iyi kötü herkes o kadar bolluk görecek. Bak kötüler bile bolluk görecek. Evvelce onun bir benzeri işitilmemiş olacak. Yani dünya kuruldu kuruldu öyle bir bolluk yok. Gökler yağmurunu bolca gönderecek, yer mahsulünden hiçbir şey eksik etmeyecek. Biz de diyoruz ki işte tarlalar bilmem neler, tohumlar bozuldu, genetiklerle oynandı, kimyasal gübreler kullanıldı, dünya artık bitti bitiyor gitti gidiyor değil öyle. Yani öyle öyle ama allah Teala yeniden dünyayı tazeleyecek yani. Toprakları tazeleyecek çünkü bu topraklardan o verim alınmaz yani çünkü görüyorsunuz şu anda. Hatta kendisi bir münadiye ihtiyacı olan bana gelsin diye nida etmesini emredecek. Bütün dünya halkının o kadar zenginlik verecek ki kimin ihtiyacı varsa gelsin. Şu anda ihtiyacı olana gelsin para vereceğim et vereceğim diye nida eden olsa bilmiyorum 20 milyon İstanbul'dan 15 milyonu gider. Olan da gider gerçi. İş bulmak değil, iş bulmak değil, et vereceğim diyene. Şu anda işçi bulmak olur Veyahut da ben işçi arıyorum diye. Bütün her yer dolmuş. Geçen gün çay koruğunun önünde bilmem ne kadar binlerce işçi birikmiş. Alacak oraya kaç kişi? Kurayla bilmem ne ile. Efendim, Rize mesela, nüfusu az bir yer. Ne kadar müracaat dediler. Binlerce, yirmi mi bilmiyorum bayağı bir binler yani ha. Herkes iş arıyor ya. İşsizlik al olmuş kaç milyon. Şimdi birisi çıksa dese ki işçi arıyorum. Kaç kişi gider? Hazreti Mehdi zamanında bir münadiye diye delal bağlatacak efendim. İhtiyacı olan varsa bana gelsin. İşçi arıyorum değil. İhtiyacı varsa yani maddi bir işi varsa. Bana gelsin diye nida edecek. Bu kadar nidalar üzerine kim kaç kişi gelecek biliyor musun? Bir kişi gelecek. Tek bir kişi gelecek ihtiyacı var. Yani bütün dünya zenginle olmuş olacak. Önümüzde böyle günler var. Şimdi önümüzdeki derste geldik. Hazretinin Kudüs dön dönemine Mescid-i Aksa'da halifeli ilan ettiği ve imamette bulunduğu, beş vakit namazı kendisinin kıldırdığı, kıldırdığı e Ümmetin ileri gelenlerinin işte o büyük ordunun büyük ordular gene adeti fazla değil ama o kaliteli 7 alim ve e, onların 313 kişilerden müteşekkil e, cemaatleriyle birlikte Mekkeden e, Kudüs'e hicret ettikleri anda e, orada e, İslam devletlerini tesis ettikleri ortamda e, efendim dünyada bir huzur, bir güven Müslümanlarda bir bolluk, bir bereket, bir zenginlik tabi bu. E, gavurları, Rumları işte artık şimdiki adıyla Avrupa Birliği vesaire yani Rusya'sı da içine kat, Amerika'sı da içine. Hepsi Rum kökenli. Bütün bunları efendim bu iş e, e, tedirgin edecek e, ve telaşa sevk edecek. Onun için Hazreti Mehdi'ye karşı büyük bir ordu e, tertip ederek ee, tabii Süfyanî de Şam'dan bir ordu tertip ediyor. 12.000 kişilik. Onu laf arasında belki anlatmışımdır. Sahi Müslüm hadisi. Çok sahi hadisi. 12 12.000 kişi gönderecek ama onlar tabii Medine'den, e, Şam'dan gelirken Medine'ye uğruyorlar. Medine'den Mekke'ye gidiyor. O zaman Hazreti Mehdi Mekke'de. Mekke'ye gelirken Beyda diye bir şey var. Biz gördük onu yollarda. E, orası yani sahra. O sahra'da batırılacaklar. Hatta iki tane çoban yüksek bir tepeden o orduyu seyredecek. Orduyu seyrederken diyecek eyvah Mekke halkı mahvoldu. Böyle bir silahlı ordu 12 bin kişi Mekke'ye işgal edecek. Tabii Mehdi de orada falan ama Mehdi falan bunların nasıl dayanabilir. Onlar öyle zannedecekler. Mekke halkı helak oldu diyecekler. İki tane efendim e, kişi çoban tepeden onları izliyorlar. Onlar aşağıda vadiden doğru, Beyda denen vadiden doğru Mekke üzerine gidiyorlar. O arada onlar bir bir sağa sola bakacaklar? Bir işlerine bakacaklar. Ondan sonra tabii 12 bin kişilik ordu bir dakikada gidiyor. Uçakla gitmiyor ki bu. Karadan gidiyor. Onlar böyle birbirine bakıyorlar veya bir şey söylüyorlar falan. Sonra bir de şöyle bakacaklar. Saniyelik iş yani. Şöyle bir şey konuşurken. Bir daha bakacaklar. Çünkü o daha epey dakikalarca o ordu gözden kaybolamaz mesela. Bir de bakacaklar. Kimse yok. Allah'ım. Ne oldu bunlar? O ona bakacak. O ona bakacak. Ya şimdi burada değil mi diler? 12 bin kişilik ordu. Ne oldu lan? O zaman şaşıracaklar. inecekler şeye. şey Vadiye inecekler. Dicekler bunlardan eser kaldı mı acaba? Bir de gidecekler, bakacaklar. Bir tanesinin elbisesinin, kadife bir elbisesi varmış. Kadife elbisesinin ucu, toprağın dışından bir tanesinin elbisesi çıkmış. Geri kalandan ne ayın var, ne eser var. Ne şahısları var, ne leşleri var. Hiçbir şeyleri yok. Bir tanesini ibrete Allah-u Teala oradan birinin elbisesinin, kadifesinin kenarından bir parça ama sen mümkün mü o kadar yerin dibine baksa oradan onu çekip çıkarabilesin yani. Burada bir zamanlar bir ordu vardı diyecekler. Ne bir zamanlar ya birkaç saniyeler evvel ya dakika bile belki tutmaz. Anında yuh yuhsevu bil, bil beyda onlar efendim o beyda denen vadide Medine'de o vadi. Mekke'ye daha giderken işte Hazreti Mehdi'yi yok etmek için Şam yönetimi o zaman Süfyan'ı başta o orduyu gönderecek. İşte o ordu orada batacak, gidecek. Dediler, ya Rasulullah, peki onların içinde onlardan olmayan da varsa ne olacak? Onlar batırılırken aynı yerde rastladı. Buyuracak Sümme-i Masyonu Yani aynı anda batırıldılar ama niyetlerine göre dirildirecekler. Çünkü de iki kişi varmış orada su atıyormuş. Onlar da o Medine civarındaki Arap kabilelerinden hani ordu geçiyor ya Hani nasıl şimdi ki arabalar trafikte durduğu zaman su satıyor çocuklar falan ee, veya adamlar. Onlar da orada su, e, hani bunların su ihtiyacı olur. peki bize bize para verirler veya neyse. Kenarda durmuştan sonra onları da e, kendine katacaklar. Hadi siz de bizle gelin falan. Bu sefer onların bir şeyden haberi yok mu? Ettiği öldüreceğiz bilmem ne niyetleri yok. Fakat orada onlar da tabii batanlarla batırılacaklar. Sonra niyetleri üzere diriltilecekler. Bu sahi Müslüm hadisidir. Yani ne demek? Ayrıca bundan ne hüküm çıkıyor? Bir zelzelede, bir yelde, bir selde, bir afatta binlerce kişi bir anda öldüğü zaman ama onların içinde içkilisi var, atası var, e, efendim namazda olanı var. Bunun ne günahı var? Öyle bir şey yok. Bela geldi mi umumu gelir ama mahşere kalkarken herkes kendi niyetine, kendi ameline, kendi itikadına göre dirilir. Yoksa hak edenle hak etmeyen e, asla bir tutulmaz ve La Yazdil Sen Rabbin Kimseye Zulmetmez Haşa İşte Hazreti Metin ile ilgili bir özet dersler yapılmış oldu. Şimdi Kudüs Hilafeti de Hazreti hicretiyle Mescid-i Aksa'da kurulmuş oldu İslam Devleti baya bir serüveni kısa ve özet olarak ise anlattım. Önümüzdeki Perşembe saat Efendim 21:30'da diyelim. İnşallah. Melahimekü Kübra nasıl patlayacak, nasıl gelişecek, kim kazanacak, kim kaybedecek? Ondan sonra Konstantinye, İstanbul'un başına gelecekler, Roma'nın başına gelecekler vesaire. Bu rivayetler de ilgili dersimiz inşallah Ramazan şeften evvel e, tamam erecek. Ramazan gün giriyor. Tamam yani bir dersimiz daha var. Onda buluşmak üzere dinleyin, dinletin. YouTube'umuza, sitemize üye olun. İnsanları üyeliğe teşvik edin. Bu sesin, ehl sünnetin, bu hak ilimlerin, sahih hadislerin ve rivayetlerin, kıyamet alametleriyle ilgili bize emanet edilen bu bilgilerin gelecek nesillere ulaşmasına hizmet edin ki hizmet göresiniz. Hizmet edin ki, neşredin, tebliğ edin ki sizin de benim de torunlarımızdan, torunlarımızın torunlarından Hazreti Mehdi'ye biat eden ordular yetişsin, hakkı destekleyen, batılı mahveden, nasıl şu anda bir sohbetlerimizle, reddiyelerimizle hakkı ihkak edip, batılı iptale uğraşıyoruz, işte bizim nesillerimizden de, hakkı destekleyen, batılı köstekleyen, batılı söndüren, bahtiyar, sa'id, hayırlı döller yetişsin. Bu neye bağlı? Senin benim şu anda, bu hadislere, bu dine, bu ilimlere hizmetimize bağlı. Madem hoca değilsin, madem bu kitapları, bu ahetleri, bu ahetleri okuyamıyorsun, bizim sohbetimizin linkini atarsın, şunu dinle dersin, birbirini teşvik edersin. Ve böylece Rahman. çünkü YouTube'da üyeler artıyorsun Bir milyon olacağız inşallah, bir milyonu geçeceğiz. Burada ne faydası var? O zaman YouTube seni daha fazla öneriyor. Ne yapıyor mesela şimdi insanlar giriyorlar bir süre oradan altta başka şeyler de öneriyor çıkıyor. Şunu da izle, bunu da izle, bu konuda şurada var, bu da var. E şimdi burada ne oluyor? E sen ne kadar üye kaydında artış kayıt edersen, o da senin sohbetlerini, e siz bu ilimlere inanıyorsanız, siz bu hadislere inanıyorsanız, Allah ve Resulü'nün hak beyanlarına efendim e ikna olduysanız, yakinen müminseniz, siz de insanların bunları duymasını istemelisiniz imanınız bunu gerektirmeli yani iman budur çünkü insanlar cahil kalmasın sonra deccala tabi olmasın sonra Hz. Mehdi'ye muhalif olmasın sonra Süfyan'i tarafına gitmesin ya şimdi bile bak bir ışık çıkıyor bir ışık çıkıyor millet şeriat geldi zannediyor İslam devleti kurulu zannediyor on binlerce genç kız erkek kalktı ışıkta gitti neden ama biz bak bu iş ilk çıkışında ne dedik şu şu şu, şu hadis-i şeriflere göre bunlar deccaldır, kezzaptır, kelptir, cehennem kilabıdır, köpekleridir. Bunlar beyan ettik. Nice insan kurtuluşuna inşallah Rabbim bizi vesile etmiştir diye umuyorum. Öyle de bilgiler alıyorum. Ama bütün mesele ilimdir. Şimdi yarın da bir şey olduğu zaman bu ilimlere ulaşanlar ellerinde ne var? Halep odası harçın burada. Ölçü var. O ölçüyü koyar. Şu alamet var mı? Bu alamet var mı? Bunları arar. Bu alametleri bulamadığını sapık ilan eder ve ona gitmez. Kendi de helak olmaz, milleti de helak etmez. Acımıyor musunuz torunlarınıza, çocuklarınıza? Acımıyor musunuz Müslümanların nesillerine? Biz acıdığımız için bu dersleri yapıyoruz. Siz de bunları neşredin. Ve bu şekilde YouTube üyeliklerini artırarak insanlara da bu derslerin çokça önerilmesini El i sünnetin duyumlarının, tebliğlerinin herkese ulaşmasını efendim sağlayın. allah Teala size de bize de bu husustaki gayretlerimizden dolayı çok ecirler ihsan eylesin. Kibir, gurur, riya muhafaza eylesin. Amellerimizi iptal olmaktan, zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem'e teslimen kesirem. Elhamdülillâ rabbil alemin.